Şimdi Ankara'da neler olup bittiğini bu sefer de Milliyet'in Ankara temsilcisi Gökçer olduğuyla bir konuşalım. Durumun ne olduğunu kendisi telefonda, hattımızda. Merhabalar Gökçer Tahincoğlu. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Bize bir olup bitenleri özetler misiniz lütfen? Ankara'da ne oluyor? Yani şu anda Ankara sakin. Hı hı. E, Taksimdekine benzer e, bir haberleşme oluyor çünkü toplamak e, üzere toplanma amacıyla. E, ama dün e, zannederim e, hani Taksim'deki en şiddetli anların yaşandığına benzer anlar yaşandı. E, özellikle 16'da e, toplanmak için e, haberleşmişti. İnsanlar fakat saat birden itibara. Polis e, Ankara'yı e, bilenler e, iyice anlayacaktır. Tam olarak başkentin kalbi denebilir. E, Kızılay'a dört yol çıkar. O dört yolun tamamında önlem aldı ve gruplar halinde gelen hiç kimseyi sokmadı. E, bu nedenle de dört ayrı güzergahta e, inanılmaz çatışmalar yaşandı. Ve e, bütün güzergahlara çok yoğun gaz sıkıldığı için de bütün Ankaralılar, e, neredeyse merkeze gelen bütün Ankaralılar... O gazdan etkilendi ve bu kez Hani bizim daha önce alıştığımız Portre bir eylem olur O nedenle gaz sıkılırsa Esnaf halkı eylemcilere kızardı Neden yapıyorsunuz böyle diye Fakat bu kez Herkes Kızılay'da bir biçimde bulunan Herkes polisi alkışlarla Sloganlarla protesto etmeye başladı Yani ayrımsız herkes ama Yani çok yoğun bir tepki oldu 16'ya doğru Yani buluşma saatine doğru ee, kalabalık iyice arttı ve e, o güzergahların hiçbirinde arka taraf görünmez hali. Biz sadece önünde çatışanları e, görebiliyorduk. Onlar da e, bir önceki güne göre aslında daha hazırlıklıydılar. İşte bu Twitter'dan yayılan biber gazına karşı e, neyle mücadele edebiliriz, ne yapılabilir? O tavsiyelerin hepsini dinlemiş gözüküyorlardı. E, Nihai olarak da o dört koldan yüklenme sonucunda kızıl meydanda saat 18.00 gibi girebildiler ve güven parkı e, bir anlamda e, işgal ettiler diyelim. E, polis iyice geriye çekildi ve sadece başbakanlığı korumaya başladı e, ve zaman zaman o kısma yaklaşılmasın diye de hem Kızılay meydanına hem de Kızılay'ın biraz yukarısındaki Meşrutiyet Caddesi dediğimiz ana caddelerden birisi o yöne doğru yoğun gaz sıktı e, ve o geç saatlere kadar devam etti. Geç saatlerde artık Ankara'da merkezde trafik yok denecek bir duruma geldi. Bütün ana caddelerin tamamında barikatlar kuruldu. O barikatlarda ateşler yakıldı. Bu arada 5-6 tane belediye otobüsü oldukça hasar gördü, kullanılamaz hale geldi. Nihai olarak Kızılay'a saat 1230 bir sıralarında bir kez daha gazlı müdahale oldu. Bu kez Kızılay'dan kopan yoğun bir kitle, biraz daha yukarı taraf diyebileceğimiz Tunalı İlmi Caddesi'ne geldi ve bir önceki gün Kuğulu Parti eyleminde olduğu gibi Tunalı İlmi'yi trafiğe kapattı. Ve orası sabah saatlerine kadar ateş yakılarak, e, dans edilerek e, polisle müdahale etmedi artık o saatten sonra. E, beklenildi ama Ankara'da üzücü olan... E, Ağır yaralı iki kişi olduğunu net bir bilgi olarak biliyoruz şu an. Öyle mi? Evet. Evet, birinin gözünü kaybetmesi söz konusu. 30'lu yaşlarında Mehmet Atlı bir kişi ve bu kişinin gösterici de olmadığını söylüyor ailesi. Ama Kıdılay'dan geçmek zorunda kaldığı sırada. Gözüne gelen bir cisimle tek gözünü kaybetmiş gözüküyor. Çok büyük bir olasılıkla. Bir diğerinin daha ağır... 26 yaşında OSTİM'de işçi olarak çalışan bir gösterici ee, kafasına metal bir cisim girmiş ve şu anda e, kafasının içine kalmış. E, doktorlar bu nedenle ameliyata alamadıklarından ve müdahale edemediklerinden uyutma yolunu tercih etmişler ve doktorların verdiği bilgi gün umuna, numune hastanesinde e, uyutabildiğimiz kadar uyutacağız. Zaten solunum yok denecek bir durumda getirilmişti sadece solunumu sağlayabildik dediler. Ankara'da şu sıralarda O nedenle de sivil toplum örgütleri Hastane önünde bir basın açıklaması yapacaklar Yani Çok umutlu bir tablo gözükmüyor o işçi açısından En üzücü yaralı da zannederim o oldu Yaşanan olaylardan sonra Birçok yaralı var birçok gözaltı da var Ama en kötü durumda olan O simli 26 yaşındaki işçi gözüküyor Evet Başbakanın dün yaptığı Konuşmalarda da Bu Aşırı kullanılan yani yanlış yapılan durumlarda da soruşturma bunlarla ilgili olarak tahkikat yapılacağı ve üstüne gidileceği bilgisi vardı. Ama bu gibi şeylerin süratle sonuçlandırılmasını isteyecektir herhalde bütün bu gösteriye katılan on binlerce hatta yüz binlerce kişi milyona varan kişi. Çünkü bu gibi şeylerde sürüncemede kalması halinde. Bu tip olayların hiçbir sonuç alınamayacağını da herkes biliyor sanıyorum yani. Elbette yani alışıla geldik biçimde bir soruşturma yürütülür ve hani zamana yayılarak aslında hiçbir caydırıcılığı olmayan bir biçimde cezalandırılırsa zannederim. Aynı şey devam edecek. Çünkü biz dün Ankara'da şaşırarak şunu gördük. Başbakanın uyardığı ve bak soruşturuyoruz dediği saatten sonra ve İstanbul'da nispeten o gerilim, tansiyon düşmüşken Ankara'da inanılmaz bir gaz kullanımı söz konusuydu. Doğrudan bir müdahale yoktu. Yani polis girip de birilerini kelepçeleyip böyle coplayarak falan alma gibi bir şey yoktu. Ama inanılmaz bir gaz kullanımı söz konusuydu. Hani başbakanın açıklamasına rağmen onun olması da şaşırtıcı geldi bize. Evet biz de aynı çelişkili durumu canlı yayın yapmaya çalıştık. Açık radyoda aynı çelişkili Durumu biz de gözlemiştik Yani başbakanın böyle bir Eyvallah filan gibi bir Üslupla da olsa Araştırma yapılacağını Soruşturulacağını söylemesinden sonra İstanbul'da da aslında Kuvvetli bazı polis şeyleri Müdahaleleri de devam etti Ama tabi polisin Yaklaşık bir milyon kişi Yakın olduğu söylenen yani Bütün Taksim ve civarı da olduğu gibi insan dolduktan, dolduktan sonra polisin yapabileceği fazla bir şey de yoktu çekilmekten başka zaten. Bir özür borcu bekleniyor. Aslında o konuda bir şey var mı? Hükümetten, yani bütün bu yapılan bitenlere karşı bir özür dileme gibi bir şey bekliyor musunuz Gökçe? Bey? Yani Hani Uludere ve <gülüyor> benzeri birçok olayda beklenmesine rağmen olmamışken hani özür gibi bir açıktan şey çok olabileceğine ihtimal vermiyorum. Olsa olsa bir takım görevden almalar bir takım sonuçturmalarla zannediyorum o tansiyonu düşürme ve halka bakın asıl sorumlu bunlar ve biz gerekeni yapıyoruz mesajı verme yolunu seçeceklerini düşünüyorum. Özellikle de İstanbul için ve benim beklentim o düzeyde ee, Onun dışında Belli bir aşamadan sonra kabinenin büyük bölümünde Bu olaylar bilinçli olarak kışkırtılıyor gibi Bir hava da hakim ee, Hani olayın sadece Ağaçla bitmediği Yani öyle başlasa bile Başka bir şey söylenmeye ve mesaj vermeye çalışıldığı e, Özellikle o şiddetli müdahaleye yönelik Çok yoğun bir tepki olduğu falan e, Onlar biraz daha sanki e, Algı dışında tutuluyor Ankara'da Öyle bir hava var. Ben o yüzden açık bir özre çok ihtimal vermiyorum. Ee, ama e, soruşturma ve görevden al almalar olabileceğini tahmin ediyorum. Ee, onda bile geç kalındığı şimdiden söylenebilir evet. bana sorarsanız ama bu evet. yorum faslına giriyor işin. Evet. Ee, Gökçe Hatay çok teşekkür ederiz ben bilgiler teşekkür için. teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi,